Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ves ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi akşamına bir muhteşem ahlak derslerine yeniden kavuştuk. Rabbim hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Muhteşem ahlak diyerek yürüyoruz. Gerçekten cihanda beşerin varabileceği en son nokta, en kemal nokta olan Aleyhisselat ve selam efendimizin ahlakını beraberce öğrenmeye, kavramaya çalışıyoruz. Ama hepsinden önemlisi ve gereklisi ki ben sizin öyle olduğunuza inanıyorum. İnşallah Allah beni bu konuda yanıltmaz Öğrendiklerinizi öğrendiklerimizi hayatlarımıza aktarmaya çalışıyoruz Her öğrendiğimizle hayatımızı imar etmeye çalışıyoruz Çalışmalıyız Yoksa sadece söz ehli olursak Allah'a karşı vereceğimiz hesabın ağırlığı Bizi altında ezecek kadar bize farklı bir sıkıntı verebilir ki Allah ondan Hepimizi muhafaza etsin. Muhteşem ahlak derslerinde biz aile ahlakına bir giriş yaptık. Biraz ev ahlakını konuştuk örnekleri, ilkeleri. Artık yavaş yavaş evin içine girmemiz lazım. Birer birer şahsiyetleri ele almamız lazım. Birer birer onların ahlaklarını konuşmamız lazım. Onun için bugün biz evin en kıymetli hazinesinden sözü başlatacağız nasip olursa en kıymetli hazineyi de biz diyemeyiz evde anne var baba var çocuklar var evin dışına yavaş yavaş çıktığımız zaman akrabalar var komşular var şu var bu var evet hepsini konuşacağız ama bunların en kıymetlisini bugün aslında konuşacağız peki en kıymetli ölçüsünü koyan kimdir Rabbimizdir ve onun iki cihana rahmet olarak gönderdiği aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Onun için biz bugün en kıymetli hazine olarak anneyi konuşacağız. Anneye karşı bizim sorumluluklarımızı konuşacağız ve bir yönüyle bu işin ahlakını yine her alanda olduğu gibi bu alanda da muhteşem ahlakı bize gösteren aleyhissalatü vesselam efendimizin örnekliğinde rehberliğinde beraberce anlamaya çalışacağız zor bir mesele bu meselede çünkü sıkıntılarımız var bu konuda biliyorum bazı söylediklerim acıtacak bizi bu konudaki sıkıntılarımızı hatırlayınca neleri ihmal ettiğimizi bir yönüyle burada biraz daha doğru bir biçimde tespit etme imkanı bulacağız ama ne olursa olsun zaten derdimiz imar Derdimiz inşa olduğu için inşallah evimizdeki en kıymetli hazineden cennete uzanan bir köprüyü burada konuşmaya, tespit etmeye, anlamaya çalışacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ara ara sahabenin sorduğu sorular üzerine en kıymetli amelin ne olduğunu söylemiştir hadis kitaplarında ki ben de ara ara onlardan bazı hadisleri size aktarıyorum. Artık o muhatabın soruyu soran zatın durumu nasılsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zatın özel durumuna da karşı bazı bilgilere vakıfsa ona göre farklı farklı cevaplar da veriyordu. Sahabenin en hayırlı ameli öğrenme arzusu cenneti elde etme arzusundan kaynaklanıyordu neden sorsun sahabe böyle bir soruyu öğreneyim en hayırlı amel hangisidir onu yerine getireyim ve onun karşılığında cenneti kazanayım eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetin evde olduğunu evde de annede olduğunu annede de annenin ayaklarının altında olduğunu söylemişse Bizim Müslümanlar olarak ara ara durup şu meseleyi düşünmemiz lazım. Acaba biz bizi cennete götürecek amelleri bazen yanlış yerlerde mi arıyoruz? Resulullah'ın beyanları bu kadar açık ve net ortada dururken biz bu beyanlar çerçevesinde hayatlarımızı gözden geçirip yeniden imar etmemiz gerekirken biz acaba doğru şeyi Yanlış yerde mi arıyoruz? Hoca Nasreddin'in fıkrasını biliyorsunuz herhalde. Evde kaybetmiş yüzüğünü ev karanlık dışarıda arıyor. Soruyorlar hoca ne arıyorsun? Yüzüğü arıyorum diyor. Nerede kaybettin? Evde kaybettim. Niye burada arıyorsun? Ev karanlık onun için burada arıyorum demiş. Bulur mu bilmeyiz Bulma, bulmayacağı belli zaten. Biz de bazen böyleyiz aslında. Bu fıkra. Bir yönüyle hakikati beyan eder. Evet aradığımız şey doğru ama yanlış yerde arıyoruz. Allah'ın rızası, Allah'ın onun karşısı, onun karşılığında vereceği mükafatı ki cenneti, cemali, rıdvanı ne ise eğer değerler sıralamasını inşa eden böyle bir yetkiye sahip olan Aleyhissalatü vesselam efendimizin Kur'an'dan aldığı ilhamla çok açık beyanlarla bu konuda bazı yerleri bize işaret ediyorsa biz nasıl kalkıp bu konuda onu dikkate almayız da başka şeyleri öne veririz ve değerler sıralamasını kendi kafamıza göre inşa etmeye çalışırız. Burada ciddi bir sıkıntımız var. Aslında peygamberlerin gönderiliş gayelerinin en önemlilerinden bir tanesi dünya ahiret dengesini tesis etmek ya o dünya ahiret dengesini tesis noktasında onun altında bir husus var ki çok mühim bir husustur. Ve bugünün dünyasında biz Müslümanların çokça fazlaca ihmal ettiği bir husustur. Değerler sıralamasını kıymet listesini artık ne diyecekseniz onun adına peygamberin bize gösterdiği şekliyle ki o Allah'ın muradıdır işte onu oradan değil de Başka şeylerden öğrenme adına bir çaba içerisine girmemizdir. Bu yanlışı yapmama adına zaten biz muhteşem ahlak dedik. Bu yanlışı yapmama adına ahlakın ahlakın kaynağını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine yaslama adına bir gayret içerisine girdik. Allah bizi bu konuda da inşallah son nefesimize kadar hak ve hakikate yakışır bir biçimde bu yolun yolcusu eder. Şimdi bir rivayetten sözü başlatarak meseleyi ilerletmek istiyorum. Hepimizin çok iyi bildiği biraz önce benim de naklettiğim cennet annelerin ayakları altındadır. Hadisine muhakkik ulemanın itirazı var. Bakın bu konuda hadis ulemasının çok ciddi gayretleri vardır. Bu gayretleri bilmeyen bazıları cahil cahil konuşurlar. Kendi kafalarına göre bir şey söylerler. Bizim onlarla işimiz yok. Ama biz bu meselede gerçekten İslam'ın ilim tarihinde verilen çaba ve gayreti dikkate aldığımız zaman ne kadar büyük adımlar atıldığını, bu işi ulemanın ne kadar önemsediğini, ne kadar bu konuda bedenler ödediğini ancak işin içerisine dahil olduğunuz zaman görebiliyorsunuz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadisini de bu çerçevede bir örnek olarak alabiliriz gündeme. Ulema bunu öyle bir irdelemiştir ki aslında metinde ne Kur'an'ın açıkça beyanlarına aykırı duran ne de biraz sonra size aktaracağım ve sıhhatine tamamen ulemanın imza attığı başka sahih hadislerle çelişen herhangi bir şey yok ama rivayetler sadece metin olarak ele alınmıyor biliyorsunuz hem metin tenkidi yapılıyor hem senet tenkidi yapılıyor metinde çelişen bir şey yoksa senette varsa o rivayet silsilesi içerisinde 4-5 tane isim var. O 4-5 tane isimden bir tanesi ya da iki tanesi cerh ve tadile tabi tutulmuş ve bu çerçevede biraz farklı bir biçimde nitelendirilmelere değerlendirmelere netice vermişse o değerlendirme o rivayetler konusunda da ulema kendi endişesini belirtecek noktaları paylaşmıştır. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi konusunda da böyle bir değerlendirme var. O ravi silsilesinde iki isim konusunda biraz sıkıntılı bazı şeyler olduğu için onların ne olduğunu söylesem belki çoğunuz güleceksiniz ama bu işin titizliği de zaten burada ama bu iş böyle değerlendiriliyor. Hadis münker olarak kabul edilmiş. Münker hadis nedir? Zayıf hadisin bir çeşididir. Zayıf hadisle amel edilir eğer tergib ve terhib bahsindeyse o hadisler nakledilebilir. O da işin ayrı bir boyutu biz oralara girmeyelim. Hadis konusunda böyle bir eleştiri olmasına rağmen gelin başka bir hadise. Nesai'nin cihat babında, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İbni Mace'nin cihat babında, hakimin, Müstedrekinde ve daha nice hadis kitabında geçen bir rivayette bu hadisi metin itibariyle doğrulatma adına bir şey göreceğiz burada. Olayı bize nakleden Muaviye İbni Cahime Esselemi o diyor ki Cahime isimli bir sahabi aleyhissalatü vesselam efendimize gelerek dedi ki ya Resulallah Allah'ın rızasını elde etmek için cihada çıkmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki annen sağ mı? Dedi ki evet ya Resulallah o halde git ona hizmet et cennet annenin ayaklarının altındadır. Ve bu hadisi ulema cerh ve tadil konusundaki değerlendirmesinden sonra da sahih olarak kabul eder. Hal böyle olunca biz cennet annelerin ayakları altındadır hadisine yaklaşımımız. Diğer hadisleri de bir bütün olarak alt alta koyup öyle bir değerlendirmeyle olmalıdır. Bu bilgi özellikle sizlerle paylaştım. Buradaki hadiste son aktardığım rivayette iki hususu hiç unutmamamız lazım ki mesajı doğru anlayalım. Hususlardan bir tanesi şu ki. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kendisine gelen sahabi efendimize nafile cihat için bu soruyu sormuştur. Nasıl ki ibadetlerin farzı ve nafilesi varsa cihadın da böyle vardır. Birileri yaptığı zaman sorumluluk senden kalkıyorsa o cihat hareketi nafile olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla senin varlığın veya da yokluğun Müslümanlara bir zarar vermeyecekse o cihat hareketi bir yönüyle nafile bir ibadettir. Böyle bir ibadete karşı eğer senin evinde bakıma muhtaç anne ya da baba ikisi birden ya da ikisinden biri varsa senin tercih edeceğin şey anne ve baba olmalıdır. Bu sadece cihat için mi? Hayır. Bütün nafile ibadetler için öyledir. Nafile oruç için böyledir. Nafile namaz için böyledir, nafile hac için böyledir, uzatın listeyi bütün hepsi için böyledir. Hal böyle olunca fıkıh kitaplarımızda nasıl bir mesele tartışılıyor biliyor musunuz? Bu, bu manada bir insan nafile bir namaz kılıyorsa annesi ona seslendiği zaman icabet etmeli mi? Etmemeli mi? Namazı bozup buyur anneciğim demeli mi? Dememeli mi? Bunu bizim fakihlerimiz tartışmış. Şimdi sizi biraz meraklandırayım. Her şeyi söylemeyeyim ki biraz kitapla bağınız güçlü olsun. ve vesselam efendimizin bize sahih hadislerle naklettiği Beşik'te konuşan iki isim üzerine bir rivayeti var. Hazreti İsa ve yine onun ümmetinden olan Cüreyç. O cüreycin hikayesini bir okuyun hadis kitaplarında zaten fıkıh kitaplarımızda nafile namazın bozulup anneye icabet edilmesi meselesinde de o rivayet genel anlamda delil olarak getirilir. Bu birinci husus demek ki burada annen sağ mı diye Resulullah'ın sorduğu soruya biz nafile ibadetler çerçevesinden bakmak durumundayız farz meselesinde sorgu olmaz farz meselesinde itaat olmaz izine de gerek olmaz o Allah'ın farzıdır onun yerine getirilmesi her Müslümanın boynunun borcudur İkinci hususa gelelim cennet annelerin ayakları altındadır sözünden ne anlıyorsunuz mecazdır bu yani cennete gidecek olan vesile yol Ananın rızasından geçer. Bunu söylüyor aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa burada hakikat adına bir şey aranmaz. Zaten öyle bir şey aklınıza gelmez de meselenin doğru anlaşılması için bu izahı yapalım. Allah'ın rızası ananın rızasına bağlanıyor burada. Peki baba yok mu burada? Burada yok. Ama babayla ilgili meseleleri ileride konuşacağız. Burada anneye has biz dersimizi sınırlı tutuyoruz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki beyanını da o çerçevede anlıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki uyarısı bir tarafta dururken ilerleyen derslerde göreceksiniz hemen bir sonraki hafta Kur'an çerçevesinden anne hukukunu öğrenmeye çalıştığımız zaman da Rabbimizin çok önemli bir biçimde gündemimize getirdiği bir benzetme bir misal üzerinden öf bile dememe uyarısı üzerinden meselenin ciddiyetini çok daha iyi kavruyoruz biz. O kadar önemli ki sen onlara onların ikisi ya da ikisinden birisi yanında yaşlanıp senin bakımına muhtaç duruma düştükleri anda öf bile demeyeceksin öf dersen yanarsın bu meseleyi konuştuğumuz zaman içinizden bazı kardeşlerim şimdi hatırlayacaklar sözlerini şöyle itirazlarda bulunuyorlar diyorlar ki hocam bir bilsen benim babayı anayı böyle söylemezsin söyleyen ben değilim zaten anne şey Cenab-ı Hak söylüyor bizim Herhangi bu konuda bir şey söyleme hakkımız var mı? Bizimki beni deli ediyor. Ne yaparsak beğenmiyor. Ne yaparsak eleştiriyor. İnsanların içerisinde beni küçük duruma düşürüyor. Hanımı o istedi bana şimdi hanımla geçinmiyor. Hanımla derdi var bir türlü barışmıyor. Buna rağmen de öf yemek mi? Vallahi böyle. Zaten eğer böyle anlamıyorsak yanlış anlıyoruz. Uysal, Halim, Selim her şeyine teşekkür eden bir bardak su ikram ettiğin zaman sana saatlerce dua eden bir babaya anneye niye öf diyesin? Niye öf dedirtmiyor orada? Seni deli edecek. Seni doğduğuna pişman edecek. Sana öyle şeyler yapacak. Öyle şeyler yapacak ki öf dememe adına o gayretin öyle bir noktaya getirecek seni defaatle sen dilini ısıracaksın, başını duvarlara vuracaksın, evden çıkacaksın, gideceksin birilere bağıracaksın, evin içindeyse gidip abdesini tazeleyeceksin, şaka yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ama öf demeyeceksin. Çünkü Allah senden böyle bir hukuku istiyor, onlara karşı senin tavrın böyle olacak, ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar aklınıza ne geliyor en ağır işler en ağır hakaretler yine de siz Allah katında onlara karşı kötü bir söz söylediğiniz zaman mazur değilsiniz. Ne olursa olsun diyorum artık somut örnekleri verip daha farklı noktalara zihninizi kaydırmak istemem ama o örnekleri siz doldurun altında aklınıza ne geliyorsa insanın dayanma noktasında gücünü zorlayan tahammül derecesini zorlayan ne geliyorsa ne olursa olsun yapacağınız iş orada onlara ihsanla muamele etmek zor mu gelin burada biz üf diyelim vallahi zor öf hem de ne öf zor zorluğunu ben de biliyorum ama ne var karşılığında cennet var cennet kolay mı cenneti hak etmek kolay mı Allah böyle bir ağır imtihanın karşılığında böyle büyük mükafat veriyor. Bu ağır bir imtihan çok ağır çok zorlayacak bizi ama karşılığında öyle bir ödül öyle bir mükafat var ki onu biz tahayyül edemeyiz söyleyemeyiz bile. Size bir sahabi efendimizden bahsedeyim. Adı Harise İbni Numan. Bilmiyorum duydunuz mu bu ismi çok farklı bir isim, çok farklı bir yiğit, çok farklı bir kahraman. Ensardan Neccar oğullarından Hazret kabilesinden dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin babasının dayıları gelir onlar. Neccar oğulları bugün Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yerde otururlar. Zaten hepsinin mahallesi orası olduğu için evleri de oradadır. Bu zatın bir annesi var. İsmi Cade binti Ubeyt Resulullah'ın da sevdiği bir hanım affına sığınarak bir şey söyleyeceğim o öf dedirteceklerden bu böyle bir hanım evleniyor Ümmü Halit binti Halit'le Allah o evlilikten 3 tane kız 2 tane erkek çocuk nasip ediyor hali vakti biraz yerinde birisi ticaretle ziraatla uğraşıyor Biraz da arsası var Mescid-i Nebevi'nin ilk inşasının hemen etrafında. Hatta bazı kaynaklar diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın komşu onun evidir. Efendimiz aleyhissalatü ve ile aralarında inanılmaz bir muhabbet var. O komşuluklarına ait de bazı rivayetler var. Ama Harise İbni Numan'ı değerli kılan en önemli husus ise şudur. Şimdi Mescid-i Nebevi şöyle düşünün şöyle düşünün şu tarafta analarımızın odası hemen odaların bittiği yerde onun evi ve arsası başlıyor. İki tane oda yapılmış işin bidayetinde ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonra bir daha evlenecek. Ne zaman Resulullah evlense Efendimiz'e bırakmadan kendi evini Efendimiz'e bırakıyor kendisi biraz daha geriye bir ev daha yapıyor. Ne zaman Efendimiz evlense kendi evini Efendimiz'e bırakıyor bir adım daha geriye kendine yeni bir ev yapıyor. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma da evlenmişler biraz Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyorlar. Biliyorsunuz ara ara size anlatıyorum Resulullah da bir sefer sonrası döndüğünde Kesin Fatma'sını gider ziyaret eder öyle evine gelir. O günlerin birinde Hazreti Fatma diyor ki babacım diyor Harise'ye desen kaç tane evini annelerimize verdi. Şu an oturduğu evi de bana versin ben de geleyim sana komşu olayım o da biraz geride kendine ev yapsın. Ne diyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz kızım diye utanıyorum ben artık ona Böyle bir şey söylemeye utanıyorum diyor. Nasıl oluyorsa duyuluyor bu mesele. Harise öyle birisidir işte yiğit demek böyle bir yiğittir. Anında evi boş atıyor. Ya Resulallah burası Fatma'nındır diyor. Ben kendime şurada ev yapıyorum deyip yine onun komşuluğundan kopmama adına da böyle bir adım ortaya atıyor. Tabi Harise İbni Numan'a bu işi yaptıran en önemli sebeplerden bir tanesi de şudur. Onu anlatmadan geçersek vefasızlık yaparız. Ümmü Halit binti Halit onun hanımı. Hanımı destek olmasa Harise bunu yapabilir mi? Hanımlar biliyorsunuz evlerini çok sever. Eğer o bir itiraz etse, böyle bir şeye karşı gelse Asla Haris'e böyle bir infakı böyle büyük bir adımı atamaz. Onun desteği de her daim kocasının arkasındadır. O zat Bedir'de Resulullah'la beraberdir. Uhud'da öyledir. Hendek'te öyledir. Aklınıza gelen bütün gazvelerde Resulullah'ın hemen arkasındadır. Huneyn'de de Resulullah'ın arkasındadır. Yanındadır. İslam ordusu darmadağın olduğu bir zamanda da Efendimiz'in yanında sabit kadem duran 3-5 insandan bir tanesidir. Hatta Resulullah o anda soruyor kim var etrafımızda ey ediyor? Ya Resulallah diyor bir avuç insan var. Orada da Efendimiz ellerini açıyor. Harise İbni Numan'a dua ediyor. Harise'yi kısaca size böyle tanıttım. O Harise bir gün Resulullah'ın rüyasına giriyor. Ama nasıl bir rüya nasıl bir konumda? Onu nasıl elde etmiş orası bizim için çok önemli. Ahmet bin Hanbel el müsnedinde aktarıyor. Hadiseyi bize nakleden de Ayşe anamızdır. Anamız diyor ki Resulullah bir gün uyuyordu bizim hanemizde. Bir baktım uyandı ama uyanır uyanmaz yüzünde güller açıyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan böyle uyanmışsa biz bilirdik ki bilirdik ki bir hal oldu. Ya bir vahiy geldi efendimize farklı bir müjde ulaştırdı. Ya bir şekilde rüyada efendimize bazı kapılar açıldı. Bazı şeyler gösterildi. Bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ve hemen soruyor anamız. Ya Resulallah, diyor bu sevincinizin hali nedir? Neden böyle yüzünüzde tebessüm var? Ayşem diyor gel gel de sana rüyamı anlatayım. Allah bana bir rüyada ikram etti. Beni cennete gö götürdü cenneti gördüm dolaştım cennetin içerisinde cennette dolaşırken bir de baktım ki ötelerden bir ses geliyor yaklaştıkça sese o sesin bir Kur'an sesi olduğunu duydum yaklaştım yaklaştım yaklaştım sırtı bana dönük bir, bir adam sordum yanımdakilere kimdir bu diye Dediler ki Harise bin Numandır ben bunu alır almaz bu bilgi uyandım diyor. Ayşe anamız da bu rüyaya seviniyor ama asıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sorusu bizim için çok önemli. Ayşe diyor sen Harise'yi iyi tanırsın komşuya neden bu böyle bir mükafatı kazanmış olsun ki Allah bana onu bu halde gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harise'yi Ayşe anamız kadar tanıyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir mesaj verecek bize Harise'yi cennette Kur'an okutturacak kadar büyük bir makama seviyeye ulaştıracak şey ne Bedir ashabından olmasıdır. Ne Uhud'dan olmasıdır ne Hendek ashabından olmasıdır ne diğer gazvelerde Resulullah'la beraber olmasıdır. Ne de kendi evini defaatle Resulullah'a hibe etmesindendir. Onun daha ötesinde bir amelden bahsedecek. Onun daha ötesinde bir amel olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam acaba benim bilmediğim gözden kaçırdığım bir şey mi var diyerek soruyor Ayşe anamıza. Senin bildiğin bir şey mi var? Niçin Allah Harise'yi bana böyle göstersin? Ayşe ne diyor? Ayşe bilir. Komşudur onun o halini de bilir. Ya Resulallah diyor. Onun bir annesi var sen de tanıyorsun. Annesine karşı o çok düşkündür. Her zaman gider gelir. Halini ahvalini sorar. Bir ihtiyacı varsa kimselere bırakmadan ihtiyacını giderir. Her daim bu konuda bir şeyler yaptığı için ihtimaldir ki Allah onun için böyle bir mükafatı ona layık görmüş olsun. ve vesselam Efendimiz ne diyor bu sözün karşılığında biliyor musunuz? İyilik dediğin işte budur İyilik dediğin işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki bu sözünü sakın ha sadece Harise İbni Numan için sınırlı olarak anlamayın. Böyle bir şey değil. Aslında rivayette Ayşe anamız da Harise İbni Numan'dı. Numan'da Numan da Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bize çok önemli mesajlar verdiler. Ne söylediler? Bedir ashabından olmanın daha ötesinde bir bir amel Belki onu elde edebilecek sınırlı insanlardı ama arkasından gelebileceklerin daha fazla elde etme imkanları oldukları bir ameli nazarımıza verdi. Ne olursa olsun erişilebilecek ulaşılabilecek bir ameli bizim önümüze sererek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mükafatın ne ile elde edilebileceğini söyledi. Başka? Öyle bir amel ki anaya hizmet insana cennet kazandırtır. Öyle bir amel ki anaya hizmet cennette adama Kur'an okutturur. Öyle bir amel ki anaya hizmet o Kur'an'ı cennette peygambere dinlettirir. Öyle bir amel ki anaya hizmet daha cennet cehennem hayatı başlamadan o işin bilgisini... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzerinden bizlere duyurtur. Anlıyorsunuz değil mi meselenin ehemmiyetini ve bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Harise İbni Numan'ın üzerinden bize verdiği mesajı. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Harise İbni Numan'ın üzerinden verdiği o mesaj ondan sonra bize analar hakkında söylediği onlarca hadis Kur'an'da bu konuda beyan buyrulan onlarca ayet bu çerçeveden annelerle aramızdaki hukuku belirleme noktasında önümüze bazı şeyleri sererken Resulullah'ın kendi dünyasında annesiyle münasebeti nasıldı? Gelin onu da bir anlamaya çalışalım. Resulullah'ın annesiyle birlikteliği ne kadardı ki ama buna rağmen bu kadar kısa olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın anne dediği anda hayatında nasıl bir iz oluşuyordu? Bunu söylerken analara karşı bazı şeyleri belirlerken kendi dünyasından mesela nasıl gözüküyordu? Bu bizim için önemli bir bilgidir. Bunu anladığımız zaman aslında Resulullah'ın bu konudaki sözlerini, uygulamalarını daha doğru bir biçimde anlayacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın anası, anaların anası Amine annemiz 19-20 yaşlarındayken evleniyor. O günkü yaşı 24-25 olan Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la. Evliliklerinin üzerinden 3-4 ay geçmeden Abdullah o günkü adıyla Yesrib'e ticari bir seferle ve babalısının orada dayıları var biliyorsunuz. Onları ziyaret etmek için Yesrib'e geliyor ve Orada hastalanıyor onunla beraber giden kervan geri dönmesine rağmen Abdullah orada kalıyor. Ve orada çok kısa bir zaman sonra da vefat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bir yetim olarak gözlerini açıyor. Amine annemiz ona analık adına çok şeyler yapıyor aslında daha o işin bidayetinde. Ama onun oğluyla olan birlikteliği çok kısadır. O gün için var olan bir gelenek biliyorsunuz süt annesine çocukları gönderme o da gönderecektir. Onun çok önemli sebepleri de vardır oralara girmeyelim ve annesiyle birlikteliği 6 yıllık ömründe sadece bir senedir. Toplamını söylüyoruz işin bidayetinde ve sonunda sadece aleyhissalatü vesselam efendimiz bir yıl gibi kısa bir zaman annesinin yanında kalıyor. Dolayısıyla süt annesi Halime'nin yanındaki kalma müddeti öz annesi Amine'nin yanından daha fazladır. Halime validemiz ona kendi öz çocuğu gibi bakıyor sonra getirip annesine emanet ediyor. Annesinin yanına gelir gelmez annesi daha önceden tasarlamış Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e hem babasının kabriniz ya Ziyarete hem de babasının dayılarının tanıması için Yesrib'e götürecek bir kafileye dahil oluyorlar. Efendimiz o günler 6 yaşında 16-17 yaşlarında Efendimizin de hizmetini yapan hizmetli olarak o evde bulunan Ümmü Eymen annemiz ki adı bereketir biliyorsunuz. Bereke'nin de bulunduğu 3 kişilik bir kafileyle onlar da o kervana dahil oluyorlar. Varıyorlar. Yesrib'e babanın kabri ziyaret ediliyor akrabalar ziyaret ediliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o bir yıllık Yesrib'de çok güzel hatıraları oluyor orada yüzmeyi öğreniyor orada ok atıyor orada farklı halleri var ki Efendimiz hicretten sonra o hallerini bize anlatacaktır daha sonraki yıllarda ve bir aylık süreden sonra geriye dönüş yoluna giriyorlar Yolun bir yerinde Amine annemiz hastalanıyor. Hastalandığı anda Amine annemizin yavaş yavaş ölüm yoluna girdiğini anlıyor Ümmü Eymen annemiz. Ve Medine'den 160-190 kilometre edersiniz uzaklıkta olan Ebvaya gelindiği anda Amine annemiz artık ayağa kalkamayacak kadar hastadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 6 yaşında bir çocuk İbni Hişam bize naklediyor. İbni Sad bize naklediyor. Orada bazı şiirler üzerinden biz konuşmaları yakalayabiliyoruz. Soruyor efendimiz annesine bu hastalığın ne olduğunu soruyor. O da diyor ki bu hastalığın adı ölümdür. Bu sözü duyar duymaz efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki yani anneciğim sen de babam gibi beni terk mi edeceksin diyor. 6 yaşında ve vesselam efendimiz bu acıların hepsini çekerek aslında peygamberlik dediğimiz o ağır yükü omuzlayacak noktaya geliyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 40 yıllık nübüvet öncesi hayatı bir hikaye gibi okunmasından öte 3 meseleden dolayı okunmalıdır. Hazırlık sürecinin anlaşılması... Olgunluk sürecinin anlaşılması topluma tanınma sürecinin anlaşılması. Yoksa bizim nübüvvet öncesindeki hayata sadece ve sadece bir hikaye nazarıyla bakarsak o 40 yıllık bu süreçlerin tamamını anlamadığımız için 23 yıllık nübüvvet sürecini de anlamama gibi bir yanlışa kapı açabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken Acıların en büyüğünü görüyor. Gözleri önünde annesi vefat ediyor. Kendi elleriyle, o minik elleriyle açılan mezara annesini bırakıyor. Gözyaşı döküyor. Ümmeymen anamız alıyor onu sinesine. Onu teskin etmek için elinden geleni yapıyor. Artık ne konuşuluyor orasını bilmiyoruz. Kaynaklarımızda o bilgi yok. Ama efendimizin dilinden bir cümle okuyoruz. Ne demişse Ümmeymen anamız diyor ki Ümmeymene ey Ümmeymen anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Ne dediyse eğer cevap böyle geliyor. Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. O süreci nasıl işlediğini tekrardan söyleyeceğim. Sizi bir Medine'ye götüreyim. Efendimizin 50 küsür yaşlarıdır ihtimal. Belki 60 yaşlarıdır. Yani annesinin vefatının üzerinden 50 küsür yıl geçmiş Bakın Resulullah'ın hayatında annenin yeri neresi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anne deyince ne anlıyor? İnsanlara anne hukukunu anlattığı zaman kendi dünyasından mesele nasıl görünüyor? Buradan anlayın. Sahabe diyor ki namazı kıldırdı bize döndü. Efendimizin yüzünde farklı bir hava var. Biz korkuyoruz bir şey sormaya ama anladık ki bir şey var. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ağlamamak için kendini zor tutuyor. Biz de onu üzmemek için bir şey sormuyoruz. Biraz sonra gözünden yaş akarak bize şunu dedi. Hakin'in şu abul imandan naklediyorum bu rivayeti size. Namazı kıldırırken size annem geldi aklıma diyor. Fatiha suresini okurken dedim ki şimdi bitirsem namazı varsam eve. Kapıyı açan anam olsa bana hoş geldin dese ben de ona buyur anacığım deyip icabet etsem. Bunu diyor sahabede bitiyor. Artık söylenecek bir şey var mı burada? Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam elli küsür sene sonra bile ah anamın dizleri diyor. Elli küsür sene sonra bile anacığım olsaydı da bana bir şey söyleseydi ben de buyur deseydim diyor. Resulullah bu hasreti yüreğinde çektiği için ve olsa gerçekten söylediklerinin hepsini ziyadesiyle yapacağı için sahabeye bunu hatırlatıyor. Evinde cennet var. Ayağının altında cenneti taşıyan bir ana var. Böyle bir hazineyi bil. Bu kıymeti bil ki Bundan uzak kalmayasın diyor. ve vesselam Efendimiz yetim bir biçimde geliyor Medine Mekke'ye. Dedesi Abdülmuttalip alıyor biliyorsunuz onu. İki yılda onun yanında sonra amca Ebu Talib'in yanındadır. 25 yaşında Hatice anamızla evleniyor. İbni Sad'dan Belazuri'nin ensab Eşrafı'ndan aktaracağım şimdi söyleyeceklerimi. Düğün hazırlıkları oluyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam o hazırlıkları kontrol etmek için Hatice anamızın evine gidince anaların anası o. Anaların anası analığı öğretiyor aleme. Efendimiz de bir farklı hava görüyor ve şunu söylüyor. İster misin efendim diyor Halime'yi çağıralım düğünümüze. Benim de anam yok senin de anan yok ikimizin anası olarak düğünde bulunsun. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz öyle bir duygulanıyor ki Hatice anamızın artık değeri neyse bambaşka bir değere geliyor. Hatice anamızı Hatice ana kılan budur zaten. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Ben anlamıyorum şimdi insanları seviyor kocasını ama kocasının anasına babasına düşman seviyor hanımını. Hanımın anasına babasına düşman bu nasıl bir zihniyetini anlamıyorum ama sevgiyi bize öğretenler şunu söylüyorlar seven sevdiğinin sevdiklerini de sever ve bunu bize Hatice anamız öğretiyor Resulullah bile söylemiyor Halim annemizin düğüne davet edilmesini ama o söylediği için Halim annemiz düğüne davet ediliyor ısrar ediyor Onunla beraber oturmam demiyor. Israr ediyor Hatice anne. Şunu diyor. Diyor ki Halime anne ne olur gitme ve yanımızda kal. O da diyor ki yok ben gideceğim. O halde diyor vereceğim hediyeleri kabul et. 40 tane koyun binmek üzere de bir deve. Hatice annemiz kendi kesesinden Resulullah'ın süt annesine veriyor. Efendimizin öz annesi olsa. Hatice annemizin nasıl bir tavır takınacağını siz bunun üzerinden alın. Öz annesine değil, süt annesine karşı tavrı budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizden bu vefayı, bu güzelliği görünce o da ikramlarda bulunarak annesini gönderiyor. Resulullah'ın yaşı 50'dir. 50 yaş Hatice ananın Dünyadan ebedi aleme yürüdüğü yaştır. O sene hüzün yılıdır biliyorsunuz. Efendimiz Ebu Talib'i kaybedecek. Arkasından Hatice annemizi. Evde evlatlarını kızlarını özellikle de Fatıma'sını teskin etme işi babası Resulullah'a kalacak. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'yı nasıl teskin ediyor? Kızını bağrına basarken diyor ki kızım sen de baban gibi yetim kaldın babanın da annesi yok senin de annen yok diyor sallallahu aleyhi ve sellem böyle Resulullah'ın hayatı böyle her an annesiyle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret etmesi ilk hicretten sonraki gazvenin yeri neresidir biliyor musunuz Evvadır takdir ilahi işte bu ama o günlerde sonraki rivayetlerden onu öğreniyoruz. Allah'tan ziyaret etmek için izin istemesine rağmen Rabbimiz izin vermiyor. Nedir sebebi bilmiyoruz. Ne zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini ziyaret etmeye muvaffak oluyor? Hicretin 6. yılı Hudeybiye yolunda. Hudeybiye yolunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Annesinin kabrinin yanından geçtiği zaman o hali aktarıyor bize kaynaklar Abdullah İbni Mesud Hazreti Ömer Abdurrahman İbni Af farklı farklı rivayetlerle geliyor hadise bize geliyor bir kabrin önünde oturuyor sahabenin çoğu o kabrin ne olduğunu da bilmiyor oturuyor oraya ve sahabe diyor ki öyle ağladı, öyle ağladı ki biz Resulullah'tan endişe ettik. Başına bir iş geleceğini zannettik. Ve içimizden birisi o birinin kim olduğunu rivayetlerin bütüncül bir okumaya tabi tutulduğu zaman öğreniyoruz. O birisi Hazreti Ömer, Hazreti Ömer çıkıyor Efendimizin huzuruna. Ya Allah diyor nedir bu hal? Ömer diyor burada yatan anamdır. Annemin bana olan şefkati aklıma geldi de. Onun için bu gözyaşları diyor. Kendi elleriyle annesinin kabrini düzeltiyor. Üzerindeki otları temizliyor. Mezar yeri kaybolmasın diye taşları etrafına diziyor. Orada annesi için dua, dua da bir şeyler söylüyor artık ne söylüyorsa. Dakikalarca orada oturduktan sonra yoluna devam ediyor. Ya aynı seferde ya veda haccı sırasında ya Mekke seferi sırasında Oradaki o halini sahabe yine bize naklediyor. Aynı hassasiyetle aynı şekilde Efendimiz geliyor oturuyor. Sanki yeni daha yeni vefat etmiş gibi annesinin kabrinin başında gözyaşı döküyor. Orada annesi için mağfiret diliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride bu mesele için bir şeyler söylediği zaman nasıl ki bütün hayatı Hiçbir şekilde söylediğiyle çelişmeyecek bir hal üzere olduğu gibi bu mesele de olmalı. Onun için anam deyip de başını yasladığı iki kadın onun hayatında hep olmuştur. Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed annemden sonra annem dediği hanımlardan biridir. Biri de küçük annecik olan o evva yolunda sinesinde Resulullah'ı sakladığı Ümmü Eymen anamızdır. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hali böyledir. Şimdi anlıyor musunuz şu rivayeti namaz kıldırıyorum diyor cemaate. Çocukların ağlama seslerini duyuyorum. Anında namazı kısaltıyorum aslında namazı uzatmak geliyor içimden namazı kısaltıyorum. Niçin bunu yapıyorum biliyor musunuz? Evlatları üzmemek için değil bakın Resulullah sözü nereye doğru götürüyor. Analarını üzmemek için neden annesi çocuğunun sesini duyarsa dayanamaz o şefkat kahramanı o anda o süreç uzamaması için ben içimden namazı uzatmak gelmesine rağmen namazı uzatmıyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem cennete uzanan köprünün anne olması cenneti ayağının altında saklaması onun rızası hoşnutluğu Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazandıracak en önemli vesile olması Allah'ın onlara karşı ihsandan ve ikramdan memnun olmasının dillendirilmesinin sebebi budur işte. Peki sadece bu mu mesele? Hayır ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Onların rızası adama cenneti kazandırtır. Ya onların hoşnutsuzluğu? Cehennemi kazandırtır ya cennete uzanan köprüdür ya cehenneme uzanan köprüdür bu böyledir ya daha ötesini söylesem size desem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua ediyor bu konuda ihmalkar davrananlara peygamberin bedduası var bu konuda onun bedduası başka bir şeye benzemez peygamberin bedduası var bu konuda desem ne, ne dersiniz bana böyle bir şey dehşete düşürür mü bizi? Ebu Said el-Hudri bize naklediyor. Tabareniden aktaracağım bu ceminde. Resulullah'ın üç basamaklı minberi ve bir gün efendimiz hutbe irad etmek için o minbere çıkıyor. İlk basamağa geliyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki hepimizin duyacağı bir ses tonuyla amin dedi. İkinci basamağa çıktı aynı amin bir daha geldi. Üçüncü basamağa çıktı bir amin bir daha geldi. Söyleyeceğini söyledi konuştu aşağıya indi. Hiç böyle yapmazdı biz ilk kez şahit olmuştuk. İçimizden biri hutbenin sonrası namazın sonrası sorduk. Ya Resulallah dedik neden üç kez amin dediniz? Dedi ki. Cebrail bana refakat ediyordu her basamakta bir şey söyledi ben de onun söylediğini amin dedim. Ne söyledi ya Resulallah Cebrail geldi dedi ki Allah diyor ki eğer bir mecliste senin adın anılır da senin adına layık bir biçimde ihtiramda ikramda bulunmazsa Allah o adamın burnunu yere sürtsün ben de amin dedim. Ne dedi anladınız değil mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin adının öyle sıradan bir insanın adı gibi anılmasına Efendimiz bunu söylüyor. Efendimiz değil söyleyen Cebrail'dir. Bu sözü getiren de Allah katından o olduğuna göre bu sözün değer ve kıymetini o çerçevede anlayın o halde biz asker arkadaşımızdan bahseder gibi bahsedemeyiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ağzımıza mı yapışır onun adını andığımız zaman en güzel cümlelerle anmak en güzel ihtiramı onun için kullanmak ona saygı göstermeyeceksek ona bunu ifade etmeyeceksek Allah aşkına kime söyleyeceğiz İşte bunu söylüyor bir mecliste anılır ve o şahıs da senin adını duyar ama buna rağmen gerekli saygıyı ve ihtiramı göstermezse Allah o adamın burnunu yere sürsün. O dedi ben de amin dedim. Sonra dedi ki Cebrail Allah bir adamı Ramazan ayına yetiştirir. O adam Ramazan ayından istenilen oranda istifade etmez. O ayı sıradan bir aya dönüştürür. O ayın rahmetinden mağfiretinden cehennemden kurtuluş vesilesinden mahrum kalır Allah o adamın burnunu da yere sürsün ben de amin dedim sonra Cebrail dedi ki Allah bir adamı bir adama anasını ve babasını ya ikisini birden ya ikisinden biri biri vefat edir biri hizmete muhtaç bir biçimde onun yanında bırakırsa o adam da ondan istifade etmezse onların hizmetini tam anlamıyla yapmazsa Allah o adamın burnunu da yere sürsün. ben de amin dedim. Resulullah'ın bedduasıdır bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cebrail'in dualarına amin diyor o dua boş çevrilmeyecek dualardır. Ne dedi Müslüman anladınız değil mi? Anne ve baba ikisi birden ya da biri diğerleriyle sonra işimiz olur onlara döneriz bir daha. Ama özellikle şu anda konumuz olan anne meselesinde bunlardan ikisinden biri ya da ikisi beraber sana muhtaç olurlar. Sen onlara bakmakla mükellefsin ama bunu yapmazsan bunu bir ibadet neşvesinde yapmazsan ey anacığım deyip cennetin vesilesi deyip öpüp koklamazsan öflersen töflersen onlara hizmet ederken burun kıvırırsan bunu insanlar görsün diye gösteriş malzemesi yapar ama evin içinde yalnız kaldığın zaman yerine getirmezsen artık uzatın işi öyle bir hale düşersen Allah senin burnunu yere sürtsün diyor ve bu dua amin diye karşılık buluyor. Öyleyse eğer nasıl biz ihtiyarlarımızı evimizin en kıymetli hazinelerini sevap adına bize sevap kazandıracak tabir caiz mi bilmiyorum ama sevap makinalarını, her adımlarıyla bize rahmet olabilecek o insanları adı huzur evi olan ama en büyük huzursuzluk yerleri olan o yerlere terk etmek hangi dinin Hangi insafın hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir. İhtiyarlar bizim evimizin rahmetidir. Biz böyle biliriz. Başımızın üstünde yerleri vardır. Biz böyle biliriz. Onları bir sıkıntı olarak anlamayız. Bir bereket kaynağı olarak anlarız. Böyle biliriz. Her an bize sevap kazandıracak rahmet olarak bilir böyle anlarız. Böyle anlamazsak eğer Resulullah'ın bedduasının arkamızda olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Gelin Ebu Hureyre'nin sesine de kulak verelim. Biraz önce söylediğimin başka bir izahını söylüyor Ebu Hureyre. Müslim'in bir babında geçen bir hadis bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki anne ve babasına veya onlardan birine Yaşlılık günlerinde yetişip de cennete girmeyen kimsenin dikkat buyurun 3 kez. Rahime enfu, sümme rahime enfu, sümme enfu. Allah onun burnunu yere sürsün sonra bir kez daha burnunu yere sürsün sonra bir kez daha burnunu yere sürsün diyor. Kim diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor peki böyleyse eğer biz nasıl duymayacağız bunları şimdi bana şöyle bir itirazda bulunacaksınız diyeceksiniz ki hocam iyi hoş bunları demek güzel de gel de elin kızını anlat adam dinlemiyor elin kızına demiyor zaten bunlar sana diyor sen yap yapacağını o yapması onun bileceği iş ama sen bu işin ehemmiyetini yürekten anlar ve bunu bir ibadet neşvesiyle yaparsan ve bu sözleri ona da duyurtursan Hatice anamızın rolünü oynama adına bir sorumluluğunun olduğunu ona da öğretirsen bu meselede birbirinizin cenneti olma adına adımlar atma zorunluluğunuzun olduğunu birbirinize telkin ederseniz ve bu konuda sorumluluklarınız tam anlamıyla yerli yerine oturunca o da yapacağını yapacaktır. Ama yapmasa bile senin böyle bir sorumluluğun var bunu bil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği ve bu konuda bizi uyarıları böyle net bir biçimde ortada duruyor. Peki aziz kardeşlerim mesele zor bir mesele. Ben de anlatırken zorlanıyorum. Bakıyorum siz de zorlanıyorsunuz. Ama bir şekilde anlamamız ve konuşmamız lazım. Başka çaremiz de yok. Gelin sözü yavaş yavaş bir noktada toparlayayım. Sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yaşamalarının onlara çok büyük ikramları vardı. Evet ikramın büyüklüğü sorumluluklarının büyüklüğünü de gerektiriyordu. O ayrı bir mesele ama o atmosferde yaşamanın ayrı bir güzelliği vardı. Bu güzelliğin farkında olan o büyük insanlar Resulullah'ın etrafında dört dolanıyorlardı. Ne için? Biraz olsun Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam içimizdeyken bu ikramı en üst düzeyde kullanalım ve seviyemizi, kulluk kalitemizi, Allah katındaki değerimizi Resulullah'ın beyanlarıyla, diliyle biraz daha ziyadeleştirelim Şimdi biz bundan mahrumuz. Biz Resulullah'la aynı çağda yaşamıyoruz. Peki böyle bir ikramı elde etmenin yolu sadece ve sadece o çağla mı alakalıdır? Hayır. Hatemen Nebiyin olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazı beyanlarıyla bu kapının halen açık olduğunu söylüyor. Bazı müjdeleriyle ki o mübeşşirdir biliyorsunuz müjde verir o müjdesi sadece o dünyayla sınırlı değildir. Halen o müjdeler de geçerlidir. O müjdeleriyle halen bize bu konuda bir şeyler söylüyor. Size bir dua aktaracağım. Bu duayı nasıl anlarsınız bilmiyorum. Ama bir dua isterseniz belirlenecek bir hedef nasıl anlarsanız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkamızda böyle bir duasının halen olduğunun bilincinde şimdi bu duayı dinleyeceğiz. Kısacık bir dua. Bize nakleden Muaz İbni Cebel'in oğlu Sehel İbni Muaz. O babası Muaz İbni Cebel'den duyuyor. Muaz İbni Cebel de Resulullah'tan bizzat işitmiş bize naklediyor. O rivayeti de bize aktaran Bukhari'dir İmam Bukhari. El Edebül Müfret diye çok güzel bir kitabı var. Ahlak hadisleri diye Türkçe'ye de tercüme edildi. Bizim de ana kaynaklarımızdan bir tanesidir onu da söyleyeyim. Orada geçen bir hadis bu. Bir dua aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor ve kime nasıl dua ediyor? Diyor ki Men berre valideyhi tuba lehu Zadallahu azze ve celle fi umrihi Ana ve babasına iyilik edene cennet müjde olsun. Tu lehu ona cennet müjde olsun. Aziz ve celil olan Allah o adamın ömrüne bereket versin. Sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yapmış. Dua gayet açık ve bizi de içine alacak kadar geniş. Sadece o dönemde kalmış bir şey değil hiçbir söz o dönemde kalmamıştır ama burada Resulullah bir muhatap belli etmeden de ötelerden bugünlere bugünlerden yarınlara kadar hepimize söylüyor. Eğer bir insan ana ve babasına iyilik ederse cennet ona müjde olsun diyor. Çünkü cenneti Allah onların ayaklarının altına koydu özellikle de ananın ananın rızası babanın rızası babaya karşı sorumluluk ona geleceğiz ama burada özellikle ananın rız rızası eğer böyleyse sen de bunu yaparsan müjdeyi veren hevasından ve hevesinden konuşmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir onun verdiği müjde burada duruyorken Duanın arkasından gelen ikinci cümle ne dedi? Eğer bir insan ana ve babasına böyle iyilik ederse Allah aziz ve celil olan Allah o insanın ömrüne bereket versin. Duayı da Aleyhisselatü vesselam efendimiz yaptı. Peki ömre bereket olursa ne olur? Sen çalışırsın çalışırsın çalışırsın akşam kazandığın para belli. Ötekisi almıştır ananın rızasını hoşnutluğunu o çalışır çalışır çalışır aldığı para belli. Rızayı almayanın rızayı alandan elde ettiği para daha fazla. Ama o rızasını alan insanın evindeki saadet mutluluk o parayla geçinme noktasında ortaya koyduğu hayat standardı diğerinden daha fazla. Nasıl oluyor peki bu? Vallahi bilmiyorum ben bilmiyorum bunu zaten bereket böyle bir şey bunun hesabı yok ki bereketin hesapla kitapla matematikle alakası yok bereket başka bir şey Allah bir insanın ömrüne hanesine işine imanına bereket verirse adam 40 yıllık bir hayatı var size birkaç tane isim söyleyeyim bir araştırın İmam-ı Şafi kaç yıllık bir hayatı var? Ama İmam-ı Şafi. İmam Nevevi Riyazu Salihinin yazarı, o müellifi, güzel müellifi kaç yıllık bir hayatı var? Bir araştırın. Bereket deyince yıllar yılı yaşamak mı geliyor aklınıza yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada vermek istediği şey başka bir şey mi? Muaz İbni Cebel'den size bahis açtım. Muaz İbni Cebel Sahabenin içerisinde feraizi en iyi bilen sahabidir. Feraizi bilmesi şu ifadeyi hak etmesinin en barizle işaretidir. En alimi odur. Çünkü feraiz zor bir ilimdir ve bunu sahabe içerisinde en iyi bilenin muaz olduğunu bizzat Resulullah beyan ediyor. Kaç yıllık bir ömrü var Muaz İbni Cebel'in? Araştırın. Böyle böyleyse eğer Allah Resulü'nün dikkatlerimizi çekmek istediği yer başka öyleyse benim aziz kardeşlerim gelin eğer sağsa anneleriniz ve babalarınız kıymetlerini bilme adına zihinlerimizi bu konuda tekrardan bir güncelleyelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bedduasını da duasını da hiçbir zaman unutmayalım onların duasının onların hoşnutluğunun bizi cennete taşıyacak en önemli köprüler olduğunun bilincinde olarak hareket edelim evlerimizdeki o kıymetli hazinelerden mahrum yaşamayalım Allah onların vesilesiyle bizleri cennetine bizleri rızasına ulaştırsın inşallah Mevla bu konuda hepimize yardım etsin Allah ayaklarımızı sabit tutsun. Zorluklar içerisinde böyle imtihanı olan kardeşlerimize yardım eylesin. Şurada hazır bulunan cemaatin vefat etmiş analarına ve babalarına da rahmet eylesin. Onların analarını ve babalarını kapanmayan amel defterlerinin sahipleri olarak kılsın. Sizleri bizleri analarımızın ve babalarımızın amel defteri etsin inşallah. Ve son günde inşallah Mevla'nın huzuruna, böyle bir cürümden dolayı bizleri getirtmesin zordur zorluğunu bilen birisi olarak söylüyorum ne kadar zor olursa olsun rahmeti ilahi kazanmanın en büyük fırsatını, fırsatının bu olduğunu Rabbim bizlere unutturmasın hanımlarımıza da bu konuda insaf versin vicdan versin onların da sorumluluklarını hatırlatsın onları bizlerden daha da iyi etsin. Bu konudaki sorumluluklarını onlara da hatırlatsın. Birbirlerimize, birbirlerimizi cennet vesileleri kılsın ve bizleri nasıl burada cem ettiyse asıl yurtta da selam yurdunda da cem eylesin inşallah. Ve evet. sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri dawana en elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.